Merhabalar değerli dinleyenler. Yeni bir İslam bilginleri ve icatları programından hepinizi bir kez daha selamlıyoruz. Değerli dinleyenler, canlı bütün insan ve hayvanlar nefes alıp verirler. Bu sırada da hayati yöne mahzeden oksijeni alarak kirli karbondioksiti dışarı atarlar. Bu alışveriş esnasında vücuttan dışarı atılan karbondioksit aslında zehirlidir. Mesela soğuk havalarda yatakta yorganı başımıza çeker, kendi nefesimizle ısınmaya çalışırız. Fakat öyle bir zaman gelir ki boğulacakmışız gibi oluruz. Çünkü nefes verirken çıkardığımız karbondioksit, yorganın içini doldurmuştur. Diğerlerimize tekrar tekrar bu gazı doldurmanın faydası yoktur. Tam tersine zararlıdır. Şöyle bir düşünecek olursak, insanlar ve hayvanlar karbondioksit vererek ve asırlar boyu bunu devam ettirerek atmosferi kirletmektedirler. Normal şartlarda bu nedenle zamanla bu atmosferde yaşama imkanı kalmamalıydı öyle değil mi? Oysa bizi yaratan, bizi yaşatan yüce Allah, bunun içinde en güzel tedbiri almış. Verdiğimiz karbondioksit gazlarını yeşil, yani klorofilli bitkiler alır, bunu güneşin enerjisi sayesinde suyla birleştirir, glikoz denen tatlı maddeyi yapar ve beslenir. Bu olaya da fotosentez ve özümleme denir. İşte bu olay esnasında bitkiler bize zararlı, kendilerine faydalı olan karbondioksiti alıp, özümleme yoluyla bizlere gerek olan oksijeni verirler. Kelime anlamı olarak foto-ışık, sentez birleştirme anlamına geldiğinden, fotosentez ışıkla birleştirme gibi bir anlam çıkarmaktadır ortaya. Buna biyoloji kitaplarında karbon özümlemesi veya sadece özümleme denilmektedir ki, kendi kendine besleyen bitkilerde meydana gelir. Fotosentez olayı için dört şeyin bir arada bulunması gerekiyor. Bunlar klorofil, güneş ışığı, su ve karbondioksittir. Orta öğretimde tabiat bilgisi, Liselerde biyoloji kitaplarında klorofilli bitkiler güneş ışığından faydalanarak özümleme yapar denilerek konu burada bırakılıyor. İyi ama güneş ışığı nasıl olmuş, güneş nereden gelmiş, nasıl ortaya çıkmış, klorofili kim yapmış, bitkinin yaprağına nasıl ve kim tarafından yerleştirilmiş? Bunlar anlatılmıyor. Değerli dinleyenler, klorofil bitkilerin yapraklarında vardır ve yeşil renk veren bir maddedir. Fakat tamamen gölgede yaşayan yosun gibi bitkilerin yaprağında klorofil olmadığından, başka bitkiler için hayat olan güneş, yosun için ölümdür. Zaten kainat üzerinde mutlak manada faydalı veya mutlak manada zararlı hiçbir şey yoktur. Her şeyin faydalı ve zararlı yanları bulunur. Klorofil yaprakta bulunduğu halde, özümleme için gerekli güneş ışığı saniyede 300.000 kilometre hızla 8 dakikada güneşten gelir. Bunun yanında bir de su lazım demiştik. Bitkilerdeki su kim bilir kaç defa gökyüzüne çıkıp bulutların tahtına oturmuş, sonra büyük su kitleleri halinde değil damlalar halinde ve ölçülü bir şekilde yere inmiş, yerin derinliklerine işlemiş. Oralarda kendini meydana getiren elementler atomlar halinde toplanıp bitkilerin yardımına koşarlar. Peki bu su metrelerce yukarıdaki yapraklara nasıl ulaşmakta? Hangi pompa boyu 100 metreyi geçen ağaçların en üstteki yapraklarına su pompalıyor? Meyvelerini yediğimiz veya gölgelerinde huzur içinde dolaştığımız, oturup dinlendiğimiz ağaçları hepimiz biliriz. İskelet vazifesi gören ağacın gövde ve dallarının iç kısmı odun denilen ölü kısımdan dışa doğru yüzeye çok yakın bir yerinde de sunakleden canlı bir tabakadan oluşur. Sunakleden bu canlı tabakada suyu ileten uzun damarlar tüpler bulunur. Bir büyük kayın ağacı kuru ve sıcak bir günde 250 litre su buharlaştırır. 25-30 metre boyundaki bir kayn ağacı ortalama 20 ton kadar su buharlaştırır bir ay çiçeği bile günde bir litre su harcar. Bu kadar su harcayan bir sistemde, boyu 120 metreye varan bir ağaçta, acaba su bu yüksekliğe nasıl ulaştırılıyor? Kök basıncı veya osmos dediğimiz kimyasal basınçla ilgili, kuvvetli bir sonucu toprakta bulunan su köke iner. Kökte bulunan zar, kök içindeki öz suyunda bulunan kimyasal maddelerin kökten çıkıp gitmesini engellerken, kök içindeki suyun daha yoğunlaşmasına neden olur. Osmos prensibine göre az yoğun su, daha yoğun suya akmak ister. Böylece kök dışındaki daha az yoğun olan su, kökün içine girmeye zorlayan bir basınç meydana getirir. Bu basınç kökte bulunan suyu 18 metre yukarıya çıkarabilecek güçtedir. Aynı sistemde bir kayın ağacı suyu 28 metreye yükseltebilir. Değerli dinleyenler, insanların ve hayvanların verdikleri nefeste karbondioksit gazı fazladır. Bitkiler kökleriyle gübreleri kıymetlendirip gübreden sebze ve meyve yaparken karbondioksit gazından da gıda yaparlar. Bu sayede hem kendilerini hem de bizleri beslerler. Güneş ışığını, suyu ve karbondioksit gazını toplayan klorofilli yaprak, sanki bünyesinde bir laboratuvar varmış gibi ölçülü bir kimya denklemini tatbik ederek glikoz yapıp oksijen açığa çıkarıyor. Glikozdan su çıkarıldığında şeker, ondan su çıkarıldığında nişasta meydana gelir ki, bunlar müdahale gerektirmeden kendiliğinden zincirleme oluşarak bitkinin ihtiyacı ve meyvelerinin, dolayısıyla bizlerin ihtiyacı karşılanır. I'm still love you. Allah'a <gülüyor> emanet namala loya Kulağınız ve gönlünüz Akra FM'de olacaktır. Efendim Akra FM'de İslam bilginleri ve icatları programı devam ediyor. Değerli dinleyenler. Toprağa atılan bir çekirdek bir müddet sonra filiz veriyor, kök salıyor. Ve böylece nice fizik veya kimya kanunlarının hüküm sürdüğü bir meyve fabrikası meydana gelmeye başlıyor. Karanlık toprağın altında böyle ilim isteyen, hesap isteyen harika işler tabii ki kendi kendine olmuyor. Osmos prensibi gibi daha pek çok kanunları bilen bir alim var ki ağacın kökünü, gövdesini, dal ve yapraklarını meydana getiriyor. Buradan anlaşılıyor ki, çekirdeği programlayan o olduğu gibi, toprağa, suya, havaya, güneşe hükmeden de yüce yaratandır. Yüce Rabbimiz bizlerin istifadesine sunduğu bitkilerin içerisinden hurmayı da, Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette bahsedilen konular arasına almıştır. Hurmadan Kur'an-ı Kerim'de Rahman Suresi 68. ayette cennet nimetleri arasında eşsiz ifadesiyle nitelendirilerek şöyle bahsedilmektedir. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve hurma ve nar vardır. Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği bu meyve incelendiğinde pek çok önemli özelliği olduğu ortaya çıkar. Bilinen en eski bitki çeşitlerinden biri olan hurma, günümüzde lezzetinin yanı sıra besleyici özelliği nedeniyle de tercih edilen bir besin haline gelmekle beraber, her geçen gün keşfedilen yeni faydaları hurmayı hem gıda hem de ilaç olarak kullanılan bir besin haline de getirmiştir. Hurmanın sahip olduğu bu özelliklere yine Kur'an-ı Kerim'de Meryem Suresi 23. ve 26. ayetlerinde şöylece dikkat çekiliyor.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 Allah'ın Hazreti Meryem'e hurma yemesini bildirmesinin pek çok hikmeti vardır. Allah'ın yapayalnız ve hiç kimsesizken Hazreti Meryem'in doğumunu kolaylaştırmak için sunduğu nimetlerden biri olan hurmanın özellikle hamile ve doğum yapan kadınlar için ne kadar önemli olduğu ve faydaları bugün artık bilimsel olarak da biliniyor. Hurma içerdiği yüzde 60-65 oranla en çok şeker içeren meyvelerden biridir. Doktorlar hamile kadınlara doğum yaptıkları gün meyve şekeri içeren yiyecekler verilmesi gerektiğini belirtiyor. Bunun amacı annenin zayıf düşen vücuduna enerji ve canlılık kazandırmak, aynı zamanda da yeni doğan bebeğe gerekli olan sütün ulaşabilmesi için süt hormonlarını harekete geçirmek ve anne sütünü çoğaltmaktır. Ayrıca doğum sırasında meydana gelen kan kaybı vücut şekerinin düşmesine sebep olur. Horma vücuda tekrar şeker girişinin sağlanması açısından önemlidir ve tansiyon düşmesini de engeller. Kalori değerinin çok yüksek olması sebebiyle hastalıktan güçsüz düşmüş ya da yorgun olan kimseler için özellikle çok faydalıdır. Bu bilgiler Yüce Allah'ın Hz. Meryem'e, hem kendisine enerji ve canlılık verecek hem de bebeğin tek gıdası olan sütün meydana gelmesini sağlayacak hurmadan yemesini bildirmesindeki hikmetleri ortaya koyar. Mesela hurma, insan vücudunun sağlıklı ve zinde kalabilmesi için hayati önem taşıyan ondan fazla element içerir. Bu nedenle günümüzde bilim adamları insanın sadece hurma ve suyla yıllarca yaşayabileceğini belirtmektedirler. Bu konuda tanınmış uzmanlardan biri olan Davzinsa, bir hurma ve bir bardak sütün bir insanın günlük besin ihtiyacını karşılamaya yeteceğini söylüyor. Değerli dinleyenler, hurmada bulunan oksitosin maddesi de modern tıpta doğumu kolaylaştırıcı bir ilaç olarak kullanılmaktadır. Oksitosin, doğumu kolaylaştırıcı etkisi nedeniyle pek çok kaynakta, rapid birth yani hızlı doğum ifadesiyle tanımlanmakta, doğum sonrasında ise anne sütünü artırıcı etkisiyle bilinmektedir. Oksitosin esas olarak beyinde salgılanan ve doğum sancılarına başlatan bir hormondur. Doğum öncesi vücudun bütün hazırlıklarını başlatan bu hormon sayesinde normal doğum esnasında doğumun gerçekleşebilmesi için son derece önemli olan anne rahmini oluşturan kasların etkili olarak kasılmasını sağlar. Ayrıca annenin göğsündeki kas yapısındaki süt hücrelerini harekete geçirerek doğumdan önce olmayan sütün salgılanmasını başlatır. İşte bütün bunları yapmaya sebep kılınan oksitosin maddesini içeren hurmanın tıbbi olarak faydalarının tespit edilmesi ancak yakın tarihlerde mümkün olabilmiştir. Halbuki Allah Kur'an-ı Kerim'de yaklaşık 1400 sene önce bunu bizlere Hz. Meryem'in hamilelik döneminde hurmayla beslenmesini anlatarak bildiriyor.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 Oya Akra FM Tüm sesler onda güzel Değerli dinleyenler Eser arasından önce özelliklerini anlatmaya başladığımız formada, insan vücuduna bol miktarda hareket ve ısı enerjisi kazandıran, vücutta parçalanıp kullanılması kolay olan bir şeker türü bulunur. Üstelik bu şeker kan şekerini hızla yükselten glikoz değil, meyve şekeri fruktozdur. Özellikle şeker hastalarında kan şekerinin hızla yükselmesi, pek çok organı olumsuz olarak etkiler. Ancak en çok hasar gören organ ve sistemler göz, böbrekler, kalp damar sistemi ve sinir sistemidir gözde görme kaybına kadar varan rahatsızlıklar, kalp krizi böbrek yetmezliği gibi pek çok ciddi hastalığın en önemli nedenlerinden biri kan şekeri yüksekliğidir hurma içerik olarak çok çeşitli vitamin ve minerale sahip olup lif, yağ ve proteinler açısından da çok zengindir hurmada sodyum, potasyum kalsiyum, magnezyum, demir kükürt, fosfor ve klor da bulunur Hurma ayrıca A vitamini, beta-karoten, B1, B2, B3 ve B6 vitaminlerini de içerir. Hurmada bulunan vitamin ve minerallerin normal insan vücudunda ve hamilelik zamanlarındaki faydalarından bazılarını ise şöyle sıralayabiliriz. Hurmanın besleyici oranının gücü içerdiği uygun mineral dengesinden kaynaklanmaktadır. Hurmada hamilelikte kadınların alması gereken bir B vitamini olan folik asit de bulunur. Folik asit, yani B9, vücutta yeni kan hücresi yapımında, vücudun yapı taşı olan amino asitlerin yapımında ve hücrelerin yenilenmesinde önemli görevler üstlenen bir vitamindir. Bu yüzden hamilelikte folik asit ihtiyacı belirgin şekilde artar ve günlük ihtiyaç iki katına çıkar. Folik asit seviyesi yetersiz olduğunda yapısal olarak normalden büyük, ancak işlevleri düşük al hücreleri meydana gelir ve kansızlık belirtileri ortaya çıkar. Özellikle hücre bölünmesinde ve hücrenin genetik yapısının oluşmasında önemli roller oynayan folik asit, hamilelik sırasında gereksinimi iki katına çıkan tek maddedir. Hurma da folik asit açısından çok zengin bir besin türüdür. Öte yandan hamilelikte meydana gelen uzun süreli bulantı ve fiziksel tepkimeler nedeniyle potasyum eksikliği açığa çıkar ve bu durumda da potasyum takviyesi yapılması gerekir. Kurmada bol miktarda bulunan potasyum bu açıdan büyük önem taşıdığı gibi vücuttaki su dengesinin korunmasında da son derece etkilidir. Ayrıca potasyum beyne oksijen gitmesine de yardımcı olarak berrak düşünebilmeyi sağlar. Bununla beraber vücut sıvıları için uygun alkalik özelliği sağlar. Zehirli vücut atıklarını dışarı atması için böbrekleri uyarır. Yüksek kan basıncını düşürmeye yardım eder ve sağlıklı deri oluşumunu sağlar. Kavurmanın içerdiği demir, kırmızı kan hücrelerinde bulunan hemoglobin sentezini kontrol eder ve bu da hamilelikte kansızlığın engellenmesini ve bebeğin gelişimi için hayati önem taşıyan kandaki al yuvarlar dengesinin uygun hale gelmesini sağlar. Bilindiği gibi al yuvarlar kanda oksijen ve karbondioksiti taşıyarak hücrelerin canlılığını sürdürmesine rol oynarlar. Çok fazla demir içermesi sebebiyle bir insan günde 15 tane hurma yiyerek vücudun demir ihtiyacını karşılayabilir ve demir eksikliğinden kaynaklanan rahatsızlıklardan korunmuş olur. Hurmada bulunan kalsiyum ve fosfatsa iskelet oluşumu ve vücudun kemik yapısının dengelenmesi için çok önemli elementlerdir. Hurma içerdiği bol fosfor ve kalsiyumla kemik zayıflığına karşı bünyeyi korur ve bu hastalıkların azaltılmasına yardım eder. Bilim adamları hurmanın stres ve gerginliğe giderece etkisine de dikkat çekmektedirler. Berkeley Üniversitesi uzmanlarının yaptığı araştırmalar, sinirleri güçlendiren B6 vitamininin ve kasların çalışmasında önemli rol oynayan magnezyum mineralinin hurmada yüksek miktarda bulunduğunu ortaya koymuştur. Hurma ayrıca içerdiği magnezyumla böbrekler içinde son derece önemlidir. Bir insan günde 2-3 tane hurma yiyerek vücudun magnezyum ihtiyacını karşılayabilir. İçerdiği B1 vitamini ile sinir sisteminin sağlıklı olmasını kolaylaştırır. Vücuttaki karbonhidratların enerjiye çevrilmesine, protein ve yağların vücudun diğer ihtiyaçları için kullanılmasına yardımcı olur. B2 vitamini ile de vücudun enerji sağlaması ve hücrelerin yenilenmesi için protein, karbonhidrat ve yağların yakılmasına yardımcı olur. Hamilelikte A vitaminine olan ihtiyaç da artar. Hurma içindeki A vitamini sayesinde görme gücünü ve vücut direncini artırır, kemik ve dişlerin güçlenmesini sağlar. Hurma beta-karoten açısından da son derece zengindir. Beta-karotenin hücrelere saldıran molekülleri kontrol altına alarak kanseri önleyici özelliği vardır. Değerli dinleyenler, saymakla bitmeyen bu cennet meyvesi hurmanın faydalarına güzel bir eser arasından sonra devam edelim dilerseniz. Değerli dinleyenler, İslam bilginleri ve icatları programındayız ve programımız devam ediyor. Cennet meyvesi olan hurmanın faydalarını anlatıyorduk ve daha da bitmedi. Dilerseniz devam edelim hurmanın faydalarına. Diğer meyveler genellikle protein açısından yetersiz kalırken hurma yeteri kadar protein de içerir. Bu özelliği sayesinde vücudun hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı korunmasını sağlar. Hücreleri yeniler ve vücut sıvısını dengeler. Mesela et de faydalı bir gıdadır. Ancak özellikle böyle bir dönemde taze bir meyve olan hurma kadar fayda vermeyebilir. Hatta böyle bir dönemde etin fazla tüketilmesi vücutta zehirlenmeye neden olabilir. Hazmı kolay olan hafif sebze, meyve türü yiyeceklerin tercihi daha uygun bir seçimdir. Hurmayla ilgili bütün bu bilgiler Allah'ın sonsuz ilmini ve insanlar olan rahmetini ortaya koyar. Görüldüğü gibi modern tıbbın ancak günümüzde tespit edebildiği hurmanın özellikle de hamilelik döneminde faydalarına Kur'an-ı Kerim'de 14 asır önce işaret edilmiştir. Değerli dinleyenler, Yüce Rabbimizin bizlere bahşettiği bu güzellikler İslam tarihi başlangıcından bu yana İslam bilginlerinin dikkatini diğer ilimlerde olduğu gibi bitkiler alemine de çekmiş ve birçok alim bu konuda tetkik ve çalışmalarda bulunmuştur. Bugün yine bu bilginlerimizden birini, bitkilerle konuşan bir ilim adamını, ünlü botanikçi ve ilahiyatçı Dinaveri'yi tanıtmaya çalışacağız efendim. Dinaveri 9. yüzyılda İslam ilim dünyasında yetişen, tarihçilerin ittifakla kabul ettikleri en büyük botanikçi, ayrıca matematik, tıp, astronomi, tabi ilimler, biyografici olan yetişmiş ünlü Hanefi mezhebi fıkıh halimidir. Asıl ismi Ahmet bin Davud ed-Dinaveri olup künyesi Ebu Hanife ve Ebu Musa'dır. Ennafi el-Lugavi nisbeleri de verilmiştir. 9. yüzyılın başlarında, 815 yılında Irak'ta bulunan dinaver kasabasında doğdu. Bu yüzden dinaveri lakabıyla şöhret buldu. Emeviler devrinde tarım ve sanayi ürünleri bakımından çok gelişmiş olan bu şehirde, 10. yüzyılda birçok medrese açıldı, ilim adamları, hatipler, hadis alimleri yetişti. Küçük yaşta ilim öğrenmeye başlayan ve Bayezid-i Bistami Hazretlerinin talebelerinden olan dinaveri, din ve fen ilimlerinde, ...en iyi şekilde yetişti. Nahi, lugat, matematik, astronomi, kozmografya, botanik, biyoloji, tarih ve hadis ilimlerinde zamanın bir tanesiydi. Küfe ve Basra'ya giderek oralardaki alimlerden ilim tahsil etti. Lisan ilmini, Küfe ile alimi valimi i̇bn Sikkit ve babasından öğrendi. Diğer ilimlerde de birçok alimden ders aldı. Arapların dil, örf ve adetlerini ve düşünce yapısını çok iyi bildiğinden... Arap adabını tefekkürle birleştirdi. Belagatte yüksek bir dereceye sahipti. Önceleri astronomiyle uğraştı ve rasatlar yapmak için 849 yılında İsfahan'a gitti. Burada yaptığı rasatları Kitab-ül Rasat isimlerinde topladı. Sonraları doğduğu yer olan Dinaver'e döndü ve ilmi çalışmalarına vefat tarihi olan Miladi 895, Hicri 282 yılına kadar orada devam etti. Geografi yazan Yakut Rumi, onun dindar ve sofi bir adam olduğunu ve kendi muasırları tarafından bile çok hürmet gördüğünü söyler. Dinaveri bitkiler üzerinde tetkikler yaparak onların kök salıp filizlenmesi, büyüyüp gelişmesini deninlemesine inceledi. Ayrıca hayvanlar üzerinde araştırmalarda bulundu ve zooloji sahasında da söz sahibi oldu. Özellikle bal arısı ve nebata zararlı küçük aşarat üzerinde araştırmalar yaparak, botanik ilmi yanında bugün entomoloji olarak bilinen zoolojinin böcekler bölümüyle ilgili sahada sonra gelen ilim adamlarına öncülük yaptı. Züht ve takvada üstün, hadis ilminde sika yani güvenilir olduğu bildirilen dinaveri, insanlığa faydalı olmak için dinimizin alet elimlerinde eserler verirken, Müslümanlara rahatlık sağlayan fen bilgileriyle ilgili çalışmalarda yapmış ve eserler vermiştir. Dinaverinin kitapları arasında tam olarak zamanımıza kadar ulaşan en önemli eseri, Kitabul Ahbarit ahbar yani Uzun Haberler Kitabı adındaki tarihle ilgili eseridir. Bu eserinde dünya tarihine umumi olarak ele alıp, İslam tarihi asr-ı saadet ve halifeler devri hadiseleri hakkında geniş bilgiler vermekte, İskender ve Sasani'lerden de bahsederek hadiseleri kendi devrine kadar getirmektedir. Eser 1888 ve 1912 yıllarında basılmıştır. Dinaveri'nin bu ve diğer eserleri, öğreticiliği yanında zevkle okunabilecek bir şekilde kaleme alınmıştır. Dinaveri'nin yazdığı ve onu ilim dünyasına asıl tanıtan eseri, Kitabun Nebat adındaki bitkilerle ilgili botanik ansiklopedisi denilebilecek kitabıdır. Aslı 6 büyük ciltten oluşan bu kitap, Yunanca kitapların tercümelerinden önce yazılmıştır. Bu eserde kaydedilen bilgilerden anlaşıldığına göre Dinaveri Mekke, Medine, Suriye, Umman, Afganistan ve Pakistan'ı ziyaret etmiştir. Aynı zamanda Bizans hududundaki bitkilerden de bahsetmesinden Anadolu'yu da gezmiş olduğu anlaşılmaktadır. İlim tarihi açısından çok önemli olan eser sahasında yazılanların en tanınmış ve doğru içerikli olanlarındandır. Kitabın aslının kaybolmasına rağmen iktibas edilen birçok parçalarına İbni Baytar ve İbni Sina'nın eserlerinde rastlanır. Akra. Akra, akra, akra. Değerli dinleyenler, İslam bilginleri ve icatları programında dinaveri anlatıyoruz. Efendim, Dinaveri'nin en önemli eseri olan Kitabut Nebat'ın dağınık haldeki birçok ciltlerini... Profesör Muhammed Hamidullah gerleyip toparlamak için uzun süre emek vermiş, neticede bir kısmını Medine'de, Şeyhülislam Arif Hikmet Bey kütüphanesinde, bir kısmını İstanbul Üniversitesi kütüphanesinde, bir kısmını Amerika'da Yale Üniversitesi'nde bularak çok büyük bir kısmını tamamlamış. Daha sonra eksik olan kısımdaki bilgileri de eklemek için, yıllarca Paris'te Şark Dilleri Okulu'nun kütüphanesinden Lisânül Arap, tac Arus, El Muhassası ve Oxford'daki İbn-i Londra'daki El Esheri'nin, İstanbul'daki Muhkem ve Ubab'ın el yazmalarını tek tek inceleyerek dinaveriye ait bütün kayıtları çıkarmış, bunlarla eksik olan kısımları da tamamlanan eser, botanikçilerin hizmetine sunulmuştur. Bu muhteşem eserde birçok bitki incelenmiş, bitkilerin tıbbi özelliklerine çok fazla önem vermekle beraber hangi bitki olursa olsun dinaveriyi ilgilendirmiştir. Bunun için dinaveriyi de detaylı tanımlar yapmıştır. Önce yağmurlardan, yıldızlardan, sonra kaynaklar, ırmaklar, göller gibi çeşitli sulardan, aynı şekilde kum, tepe, ova gibi çeşitli topraklardan bahsetmiştir. Bitkilerin hayatı için lüzumlu olan bu girişten sonra Tecnisun Nebat adıyla bitkilerin bir tasnifi, bunu takiben her bitki için mustakil bölümler oluşturmuştur. Oldukça sık rastlanan bitkilerin isimlerinin ve diğer teknik terimlerin farsça karşılığını, hatta bazen de çeşitli bölgelerde aynı bitkinin adlandırıldığı Arapça eşdeğer isimleri de vermektedir. Kitabın çeşitli bölümleri arasında dikkati çeken bazı kısımlardan kısaca söz edecek olursak, Kitabın asıl bölümlerine bitkiler meydana getirmekte ve üç kısmı ayrılmaktadır. Birinci kısımda ikilen gıda, ikinci kısımda yabani, üçüncü kısımda meyveleri yenen bitkiler anlatılır. Yabani bitkilerin yetiştiği bölgeler, genel yapıları ve sanayide kullanım alanları hakkında bilgi verilmektedir. Dinaveri, eserinin üçüncü ve beşinci ciltlerinde zoolojiyle de ilgili önemli bilgiler verdi. Özellikle çekirge ve türlerini tasnif ederek entomoloji sahasındaki ilmini ortaya koydu. Değerli dinleyenler, eserde bütün otların Arap resimleri verilmekte ve özellikleri bildirilerek tasnifleri yapılmaktadır. Daha çok eski şairlerin şiirlerinde geçen bitkilerin ve Arabistan nebatlarının tarif ve tanımını yapan filolojik bir eser görünümü verir. Bunun yanında hangi iklimde, hangi şartlarda, hangi bitkilerin nasıl yetiştirileceğine dair bilgi veren bir ziraat kitabı özelliği de taşır. Bilhassa eczacılık yönünden önemli olan bitkilerin tanıtılışı, eserin değerini bir kat daha artırmaktadır. Dinaveri bu eserde farmakolojiye, İlaçların tesir ve kullanımını anlatan ilme birçok yeni bitki kazandırmıştır ki bu açıdan da eserin değeri oldukça büyüktür. Kendinden sonra gelen alimler için temel müracaat kaynağı haline gelen eserde kökleri ve dalları misvak olmaya yarayan bitkiler hakkında bir bölüm mevcut olup burada darim adı verilen bir bitkiden bahsederek odunun siyah renkli ve yumuşak oluşunu dişler fırçalanırken kırmızı bir renk bıraktığını zikreder. Dinaveriye görenler ve afar ağaçları Bedeviler tarafından bilhassa rağbet görmüştür. Çünkü bunlar sayesinde ateş yakmak için madene ihtiyaç kalmazdı. Bir mer dalıyla afar dalı alınmakta ve aralarına birkaç kum tanesiyle bir nevi pamuk atılarak birbirine sürdürmektedir. Derhal bir kıvılcım çıkmakta ve pamuk yanmaktadır. Bunun için birbirine yakın olan mer ve atar ağaçlarının dalları kuvvetli bir rüzgar sırasında birbirine sürtünürse ve kıvılcını kurup yaprak üzerine düşerse, yaprak ateş alır ve büyük orman yangınlarına sebebiyet verebileceğinden söz edilir. Dinaveri iyi ve kötü otlaklardan uzunca bahseder ve develerle koyunlar gibi hayvanların hastalıklarına dair meselelere girer. Mesela deve egzeması için katran tavsiye eder. Buysa onu neft ve petrol hakkında uzun uzatıya konuşmaya sevk eder. Bunun gibi çiçekler hakkında bölümü de onu arılar ve bal hakkında zoolojik bir araştırmaya yöneltir. Neticede arıların hayatına dair çok enteresan tespit ve müşahadeler yapmaya kadar ilerler. Bitkilerin tasnifine dair bölümlerde dinaverinin ağaç, ot, sebze ve bunlar gibi bitkiler arasında çok bariz bir sistematik ayrım yaptığı görülür. Her bitki için oldukça tam bir şekilde morfolojilerinden, insan veya herhangi bir canlı için faydalarından bahseder. Bitkinin kısımlarını da ayırarak yapraklar, çiçekler, odun, kök gibi parçaları ayrı ayrı anlatır. Matematik dalında el-cebr mukabele Kitabı nevadir nevadir-il-cebr, Kitabul ül Cen ve Tifrik, kitab Vesaya ve Kitab-ül hisâb eserleri yazdığı bilinmektedir. Dinaveri coğrafya da Kitab-ül Büldan adlı eseriyle kendinden bahsettirmiştir ve biyografi yazarları onun bu eserinin büyük bir cilt olduğundan söz ederler. Dil bilgisi sahasındaysa, Eşşir ve Şura, El Fusuhâ, Mâ Yelhanu Fihil Amme, İslâhül Mantık, Erreddü uzal Lûzal isbahani gibi eserler de bu meselelere dair büyük ilgisini göstermiştir. Kitab-ül eserinden, dinaveriğinin aynı zamanda tabip olduğunu da öğreniyoruz. Bitkilerin çeşitli tıbbi özelliklerinden sık sık bahsetmesi de bunu belli etmektedir. Dinaveri'nin 13ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri de burada zikredilmesi gereken bir eserdir. Yakut bu eserin çok orijinal olduğunu ve ondan önce hiç kimsenin Kuran'ı bu şekilde incelemediğini söylemektedir. Kitabul Kıble ve Zevval adlı eseriyle astronomide oldukça söz sahibidir. Ayrıca ay ve Güneş tutulması ile ilgili kitabul küsofu ve meteoroloji hakkında kitabul envası da vardır. Dinaveri'nin yukarıda adı geçen elimlerde söz sahibi olduğunu i̇bn Nedim meşhur El-Fihris'te bizzat belirtmiştir. Yeni bir İstanbul bilginleri ve icatları programında buluşmak dileğiyle sağlık ve esenlikle kalınız efendim.